Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Steve Mercator Girişiminin katkıları. Herkese tekrardan merhabalar. 94.9 Açık Radyodasınız. İklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Program ortağım Özge Cankara. Paris'te iklim zirvesine takip ediyor. Oradan yaptığı kayıtlarla birazdan sizinle beraber olacak.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 Görüşme yani kararından bu yana protokol mü olacak bu anlaşma yoksa başka bir hukuki araç mı olacak yoksa bir COP kararıyla mı ayrılacağız Paris'ten tartışması devam ediyordu bugün de yine aynı tartışmayı izledik. Yani son haftada olmamıza rağmen bu tartışmanın hala sürüyor olması gerçekten çok endişe verici birkaç hafta önce Amerikan Dışişleri Bakanı biliyorsun bir açıklama yaptı bu bir anlaşma olmayacak yani Kyoto benzeri bir anlaşma olmayacak dedi. Onun kastettiği daha fazla ulusal katkıların bağlayıcı olmayacağı şeklinde yorumlanabilir. Fakat bazı taraflarda Paris anlaşmasının bir protokol olmasını istiyorlar. Kyoto protokolü gibi. Amerika böyle bir protokole yanaşmıyor. Dolayısıyla.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 kendi ulusal siyasetinden kaynaklanan kaygılar, bunu senatodan geçiremeyecek protokol adını verirse, verirlerse taraflar anlaşmaya, Amerikan senatosundan geçmeme olasılığı çok yüksek. Fakat uluslararası toplumda buradan bir antlaşma, uluslararası antlaşma, bağlayıcı antlaşma çıkmazsa...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 özellikle gözden geçirme kısmının taraflarının yükümlülüklerin raporlama kısmının e, bağlayıcı olması bekleniyor. E, fakat ulusal katkıların yani emisyon azaltma hedeflerinin bağlayıcı olmayacağını artık neredeyse kesin olarak e, söyleyebiliriz. E, nerede? Biraz önce söylediğim gibi anlaşmanın neresinde ya da bu rejimin neresinde duracak ayenlisiler ulusal katkılar? E, On belirlenmesi e, gerekiyor. Web sayfasına bugün öğleden sonraki oturumlarda bir isimde bu konuşuluyordu. Ee, anlaşma metni değil de Paris COP kararı ile ilgili oturumda. Ee, Ayağın nerede duracağı, Ayağın içinde ne olacağı, Ayağın ilgili önümüzdeki yıllarda hangi işlemlerin yapılacağı konuşuluyordu. Ee, senin de baştan hatırlattığın gibi e, bazı taraflar yalnızca web sayfasında olmasını istiyor, yalnızca mitigasyon hedeflerinin içinde olmasını istiyor finansman gibi teknoloji desteği gibi kısımların şeyin içinde bu yenileme sürecin içinde olmaması gerektiğini söylüyorlar bazı taraflar bunlar da olmayacaksa web sayfasına hiç koymayalım bunları zaten hani Paris'te bu konuda karar almamız da gerekmez O halde nasıl olursa şey olacaksa biz bu sürece devam edeceksek önümüzdeki yıllarda Paris anlaşmasının uygulanması ile ilgili e, kararları almaya devam edeceksek hiç Paris paketinin içine koymayalım AYND'lerin durumunu. Daha sonraki yıllarda görüşürüz bu konuyu diyorlar. Dolayısıyla genel eğilim AYND'lerle ilgili kararın içindeki bütün maddeleri neredeyse silmek yönünde. <gülüyor> Para şeyin dışına çıkaramadıkları için, e, köşeli parantezlerin dışına çıkaramadıkları için, uzlaşamadıkları için, uzlaşamadıkları konuları metinden silerek kurtulma eğilimi gösteriyor bazı taraflar e, kargi verici olanlardan bir tanesi bu hani biraz önce senin de izlediğin yani etkinlikte sekreter ya ayenizlerin yetersizliğini